Günaydın Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Ee, ben bugün bir kitap serisiyle başlayacağım programı. Ee, aslında e, ilkokul çağındaki çocukların e, artık yani büyük bölümünün bildiği bir seri. Bu çıtır çıtır felsefe kitapları, güneşe kitaplığından çıkan. Biz de Bir Dolap Kitap'ta aslında sık sık söz ettik zaten evet, bu diziden. E, ve çıtır çıtır felsefe arka arkaya kitap... ...yayınlamaya devam ediyor. 21. kitabı çıktı. Türkçedeki 21. kitabı... ...Aşk ve Dostluk... ...yaz yaz ortasında... ...çıktı bu kitapta. Biricid Labbe'nin... ...yazdığı... ...Azade Aslan'ın Türkçe'ye çevirdiği... ...ve Jack Azam'ın... ...çok eğlenceli resimleriyle... ...tamamlanan bir seri bu. Önce bir en son çıkan kitaptan birazcık bahsediyor. E zaten Ondan başlığı sonra... çok çekici. Doğrusu. Evet e, Aşk ve dostluk zaten çıtır çıtır e, felsefe kitaplarının ele aldığı konular o kadar güzel ki yani Cımbızla seçilmiş gibi. hep e, her an hayatın içinde olan konuları seçiyor. E, aşk ve dostluk da öyle her an hayatımızın içinde olan iki kavram. Ha, yani bir de ilkokulda işte seninki benimki muhabbeti vardır yani işte bir, işte kızlar bir çocuk beğenir olanlar bir kız beğenir falan böyle bir şeyler olur aslında hani o noktada da anlamlı olabilir bu kitapta. Ki. Evet ama sadece işte aşk değil e, insanların birbirlerine karşı duyduğu her tür sevgi ilişkisini Hı -hı. her tür ilişkiyi anlatıyor dostluk arkadaşlık yani sevginin türlerini anlatıyor aşk da bunlardan bir, yalnızca biri ee, ve bu kitapta yazarın e, bir tanımı var o hoşuma gidiyor her aşk e, her insan arasındaki e, her dostun arasındaki ayrı bir hikayedir herkes birlikte e, ayrı bir hikayeyi yazar diyor ve bu e, hikaye yazmak e, kavramı üzerine hep örneklerini hmm, vermiş. Bu çok güzel bir bakış açısı. Evet e, bazen işte e, hikaye yanlış bir biçimde de ilerleyebiliyor ya da işte o hikayenin nasıl şekillendirebileceği tamamen sana bağlı. E, diğer kitaplarda olduğu gibi burada da pek çok örnek var yaşamın içinden. Böyle küçük hikaye parçacıkları anlatıyor bir Lap Bey. Bir başlık altında ve e, o hikayenin sonunda Küçük bir açıklama bölümü oluyor ee, ve bizim o hikayede yaşananlara ilişkin düşünmemizi sağlıyor. En güzel yanı bu. Düşünüyorsun ve asla işte bu doğrudur, işte burada yaşanan şey... Yanlıştır, böyle olmalı, olmamalı gibi bir yargısı yok. Neyse ki yani zaten. Evet ve üstüne düşünecek, konuşacak bir sürü malzeme bırakıyor ardından işte kitabı okuyup bitirdiğini ya da e, okuyup bitirmeden parça parça böyle e, her hikayeyi tek tek okuyup e, üstüne uzun uzun tartışabilirsin çünkü hepimizin mutlaka yaşadığı ya da etrafımızda tanık olduğu e, olaylara ve çok nokta atışı yapan e, kitaplar bunlar. Ve açık uçlu olması tabii tartışmak o konu üzerine fikir yürütmek için e, oldukça elverişli. Evet e, mesela e, nesneler mi insanlar mı? Lucas'ın babası büyük bir futbol takımının antrenörü. Kimi zaman Lucas sınıfındaki oğlanların sırf babası onlara maç bileti veriyor diye kendisiyle arkadaş olmak istediklerinden kuşkulanıyor. Yani bu hmm. bir sevgi türü ya da dostluk türü ama... Ne kadar gerçek yani böyle bir dostluk evet. gerçek bir dostluk mudur yoksa koşullu bir dostluk mudur? Sadece e, babası antrenör olduğu için mi e, bedava bilet geldiği için mi seninle dostluk ediyor? Hmm. Ya da işte Canan'ın annesi televizyonda haberleri sunuyor. Canan arkadaşların onun evine yalnızca annesini görmek için mi geldiklerini merak ediyor. Lucas ve Canan sahte arkadaşlardan yani onları sahte nedenlerle seven kişilerden korkuyorlar. Peki nasıl devam ettiriyor bu tartışmayı mesela? Ee, başka örneklerle devam ediyor ve e, dostluk ve aşk uydurma karakterler sahte nedenler ya da nesneler arasında değil... ...insanlar arasında yaşanan karşılaşmalar ve hikayelerdir diyor Hı -hı. E, ve başka bir konuya geçiyor. Yine e, yani dostluğun aşkın ya da işte o sevgi türleri ilişki türlerinin her biriyle ilgili... ...güzel örnekler ve kötü örnekler vererek aslında bizim bu konu üzerine düşünmemizi sağlıyor. Mesela bir örnekte bir antrenmanını asla kaçırmayan bir çocuktan bahsediyor. Yani iki elikanda olsa o antrenmana mutlaka gider. O günde öyle bir gün ve antrenmandan sonra arkadaşlarıyla sinemaya gidecek. Yani bütün günü planlanmış, o günü hazır... Tam evden çıkacakken en yakın arkadaşı ağlaya ağlaya bunu arıyor Ve kedisinin öldüğünü söylüyor. İşte o da çok acelem var. Hani gitmem lazım antrenmana geç kalacağım. İşte annenleri arasana onlar pazardan? Hemen gelirler yanına. Yakında değiller mi zaten diyor. Çıkmam lazım deyip kapıyor. Yani arkadaşına yapıyor bunu. Ama tam evden çıkıp antren, antrenmana gitmek üzereyken yolda fikrini değiştiriyor ve arkadaşının yanına gitmeyi tercih ediyor. Çünkü ee, o durumda antrenmandan daha önemli olan arkadaşına destek vermesi. Hı hı. Böyle bir örnek var. Ee, dünya tersine dönse Gökhan futbol antrenmanını kaçırmazdı ama bir dost için bunu yapar diye bu olayı e, tartışıyor. İşte insanlardan sevgi Almamızın ne kadar önemli olduğunu işte bir bebeğin bir çocuğun büyürken böyle bir şeye nasıl hani süt emmesi kadar önemli bir şey olduğunu e, anlatıyor e, bir örnekte. Peki bir şey soracağım burada e, Şimdi çocukların çocuklarla ilişkileri üzerine örnekler vardı şu ana kadar. Yetişkinlerle çocuklar arasındaki ilişki sevgi ilişkisine dair de örnekler var mı? Var yetişkinlerle yetişkinler arasındaki e, aşk da bahsediyor. Ha, i̇ki yetişkin arasındaki tabii, aşktan tabii. da söz ediyor, anladım. Hı -hı. Yani her tür ilişki var. Hı -hı. Ee, işte, dediğim gibi sadece aşk yok ama... işte ...birbirine aşık iki insanın... ...ilişkisini de anlatıyor. Bir yetişkinle... ...çocuk arasında ve... ...arkadaşla arkadaş arasındaki... yani ...bir sürü ilişki ağı var ve... ...hepsine örnekler veriyor ve... ...başkalarıyla yaşadığımız o ilişkinin... ...bizi aslında beslediğini, bizi yüceltiğini bize bir şeyler kattığını söylüyor ama bir noktada da diyor ki bir örnek var işte şu arkadaşımla böyle biri oluyorum bu arkadaşımla böyle biri oluyorum işte birisiyle kurnaz oluyorum birisiyle hep üzünlü oluyorum falan Uf uzun bir liste var bu bölümün başlığı ben kimim hmm. yani bir noktada da bazen kendini buna o kadar kaptırabilirsin ki kendin olmaktan uzaklaşabilirsin yani kapılıp gidersin yani işin böyle tehlikeli bir yanı da olabiliyor bazen. Yani aslında bazı ilişkiler ya yani ilişkiden ilişkiye geçerken kılıktan kılığa da girebiliyoruz. Evet. evet. Ve üstüne şöyle bir soru soruyor. Peki ya kendi kendimleken ben kimim? Hım. Ya yani çok güzelmiş bu bölüm. Bölüm evet. beni etkiledi bayarsın. Ve şimdi. E, bütün bunları e, aşk, dostluk işte sevgiyi birilerini sevebilmek, kalbimizde de insanlara e, yerler, odacıklar açmak için en temel şeyin aslında kendimizi sevmek olduğunu. Yani kendimizi sevmek bazen diğer başka insanları sevmekten de daha zordur. Hı. Ama e, nasıl bir dost isterdin karşında? Yani en ideal, en Birlikte vakit geçirmeyi sevdiğin dostu hayalet ve kendini onun yerine koy. Kendinle dost olduğun zaman kendini sevdiğin zaman e, zaten gerisi gelir ve e, artık sevilmeye de hazır olursun. Dostluğa da hazır Hı -hı. olursun diye e, güzel bir mesaj veriyor kitap sonunda. Yani bayağı kapsamlı. Şimdi hakikaten küçücük incecik bir kitap evet. aslında baktığınız zaman ama e, ne kadar... Yoğun Çok derin. ve derin bir içerik. Evet çıtır çıtır felsefe kitapların en güzel yanı bu zaten. Yani bakayım 38-40 sayfa diğer Hı -hı. kitaplar da öyle 40 sayfa ve küçük boyutlu kitaplar bunlar. Yer yer resimlerle süslenmiş ama o kadar öz olarak veriyor ki vermek istediği kavramı temayı işte tartışmak istediği konu neyse. Yani kitabı ister uzun uzun oku ister bir solukta okuyup bitir ama üstüne düşünecek çok fazla şeyin oluyor. Ve geri dönüp tekrar tekrar evet. konu zaten müsait buna. Yani sonuçta bunlar aslında yani akademik anlamdaki felsefe kitaplarına benzemez de bunlar. Felsefe kitapları, evet. düşünce kitapları bunlar. Dolayısıyla tekrar tekrar dönüp aslında yaş sınırı da hani çok anlamlı gelmiyor bana böyle kitaplarda. Yani evet. bir yetişkin içinde aşk ve dostluk ya da söz ve sessizlik gibi bir kitabın... Çok ciddi kapılar açabileceğini düşünüyorum. Yani bunun... E, hani o yüzden yaş sınırı pek herhalde bu kitaplar için evet. söylenmez. Ee, yani 8-12 yaş arası diye bir e, şey var ama yani 12'yi atalım oradan ve üstüne evet işte. yani isteyen istediği kadar okusun bu kitapları. E, bu çıtır çıtır felsefe kitaplarının başlıklarını da söylemek istiyorum bugüne kadar Hı -hı. çıkanları. E, böylece hani seriyle ilgili çok net bir bilgi vermiş olur İyi ve kötü adalet ve haksızlık gerçekten ve yalancıktan oğlanlar ve kızlar güzellik ve çirkinlik bildiklerimiz ve bilmediklerimiz savaş ve barış iş ve para özgür olan ve olmayan doğa ve kirlilik cesaret ve korku mutluluk ve mutsuzluk liderler ve diğerleri başarı ve başarısızlık haklar ve ödevler ben ve başkaları Yaşam ve Ölüm, Beden ve Akıl, Zaman Çok ve Zaman Yok, Söz ve Sessizlik ve işte son olarak çıkan Aşk ve Dostluk. E, Fransa'da 30 kitabı en son çıktı diye okumuştum. 30. kitap benim. çıktı yani, e, Ama bu 30. kitap hani yakın zamanda değil sanırım. Yani aradan biraz zaman geçmiş olabilir. Üstüne yeni kitaplar da eklenmiş olabilir bilemiyorum ama e, yazar sürekli üretiyor. Bu arada Brigitte Labbe ile ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum. Ben de yakın zamanda öğrendim bu bilgiyi. Brigitte Labbe aslında uzun yıllar sonra tekrar eğitim hayatına dönmeye karar vermiş. Ve 37 yaşında Sorbonne Üniversitesi'nin felsefe bölümüne girmiş. Baya geç bir yaşta başlıyor. Evet felsefe bölümünde eğitim alırken işte o sırada küçük bir kızı varmış. Eve döndüğümde kızım bana bir sürü soru sorardı. diyor. Yani yaşı gereği herhalde yani çocuklar çok hı hı. soru sorar ya. Ee, ve sorduğu soruların aslında okulda bizim derslerde tartıştığımız sorularla aynı şeyler olduğunu fark ettim <gülüyor> diyor. Yani felsefe bölümünde <gülüyor> felsefe e, öğrencisi insanlar neleri soruyorsa bir çocuk da aslında aynı soruları soruyor. Ee, ve bütün çocukların kendilerine sordukları felsefi sorular aslında diyor. Ee, ve bunun üzerine çocuklarla ilgili felsefe üzerine bir şeyler yapmaya karar vermiş. Ortaya da çıtır çıtır felsefe kitapları çıkmış ee, Michel Puch nasıl herhalde öyle okunur bilemedim ee, ben de biraz bu Michel Puch kitapların danışmanı Sormon Üniversitesi'ne yine e, felsefe bölümünde profesör muhtemelen e, Labbé'nin e, üniversitedeki e, hocalarından, hocalarından biriydi, biri kitapların danışmanlığını o yapıyor e, ve işte dediğim gibi hayatın içinden her tür konuyu ve çocukların sorabileceği her tür kavramı bu kitaplarda küçük diyaloglar ve çok güzel örneklerle ele alıyorlar. Yani iyi bir yatırım çocuklar açısından bu konuları yani çocuk sormayabilir bunu ama farkında olması güzel olur bu evet. tip konuların dolayısıyla. Çocuğun sorulmasını beklemeye bile gerek olmayabilir bazen. Evet kesinlikle. Zaten Brigitte Abbey'e yine şey sorulmuş ülkenizde çocuklara felsefe eğitimi ne zaman veriliyor diye sanırım lisede işte 16-17 yaşlarında öyle, evet. veriliyor. Ama bana göre eleştirel düşüncenin oluşması küçük yaşlardan başlayan ve hayata yayılan bir süreç olmalı demiş. Ee, ve işte bu kitaplar ortaya çıkmış bence e, gerçekten e, çok başarılı ve insanın ufkunu açan. Çıtır çıtır küçücük ama evet. e, içinde çok fazla şey barındıran bir seri. Ee, yeni eğitim düzenimiz için de güzel bir gönderme var orada teşekkür ederim. <gülüyor> evet <gülüyor> yani e, umarım e, daha çok böyle kitap çıkar daha çok çocuk okur ve e, sorgulamayı e, düşünüp tartmayı, ölçmeyi, biçmeyi erken yaştan e, öğrenebilir hale gelir çocuklar. Peki şimdi bir müzik arası verelim mi? Tamam verelim. E, Ratatouille filminden e, Le Kamil söylüyor. In the street, in Şimdi gelelim diğer kitabımıza. Bugünün ikinci kitabına. Alice Masallar'da. Aslında birçok çağrışımı olan bir isim zaten. Kitabın ismi bir sürü çağrışım yapıyor hemen. Gianni Rodari tarafından yazılmış. Ünlü İtalyan yazar. Hatta İtalyanların rol Dağlı gibi bir ifade de kullanılmış. Onun için ara bazı kaynaklarda rastladım. Kitabı resimleyen Anna Laura Cantone yazmış. İşte resimleri, yapmış kitabın resimlerini. Tanay Burcu Ural tarafından da Türkçe'ye çevirmiş. Marsık yayıncılık tarafından, Marsı kitaplardan çıktı bu. Alice Masallar'da. Hemen birazcık öyküsünden bahsedeyim. İşte Alice küçük bir kız çocuğu. Ve çok yağmur yağdığı için evde oturmak zorunda. Yani sokakta çıkıp oynayacak, yapacak hiçbir şey yok. Evde oturmak zorunda. Böyle havalarda çünkü bahçede hani... Ne yapabilir? Ne yapabilir? Yani ıslanacak, hastalanacak falan bir sürü şey. O yüzden işte evde oturuyor ama televizyonda da pek bir şey yok. Zaten hani ne zaman olmuş ki? Ondan sonra e, ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünürken işte Alice'in canı sıkılıyor. Gidip kitaplıktan eski bir resimli masal kitabı seçiyor kendine. Ee, böyle hani işte o sıkıntı içinde esneyerek falan böyle bir hani içi geçmeye yakın. Kitabın böyle sayfalarını çeviriyor ama ikinci sayfaya geldiğinde böyle bir gözleri açılıyor. Biraz meraklanmış durumda filan. Ondan sonra göz böyle kitabın içine gözlerini dikmiş bakarken kitabın içine gömülüp gidiyor ve bir bakıyoruz. Alice e, Uyuyan Güzel Masalında. Yani zaten burada hani Alice adının özellikle seçildiğini varsayıyorum evet. ben. Yani hani Alice Harikalar diyarında e, aynanın içinden vesaire. Hani o ...o iki kitaba Hı -hı. gönderme olduğunu düşünüyorum... ...bunun sonuçta bizim Alice de Masallar Diyarında... ...buyuk ...bir evet. biçimde... ...işte burada ormanın derinliklerinde bir tane... ...bir yatak var... ...işte yatakta bir prenses uyuyor... ...ama prensesle beraber kuşlar hariç... ...onların niye uyumadığını bilmiyorum ama kuşlar aç ...işte burada kunduz mudur artık bu bilmiyorum... ...ayak ucunda uyuyor... ...her şey uyuyor ormanda... ...Alice de işte ormanda... ...ormana doğru ilerleyen bir tane prens var... Prensesi bu kötü yazgısından kurtaracak işte onu hani uyandıracak öpecek falan ya. E, onun çizmesinin üstüne düşmüş. <gülüyor> o noktada. E, orada duruyor. Ondan sonra işte ama Alice'in gürültüsünden uyanıyor bu sefer prenses. Yani masalda bir terslik ortaya çıkıyor. E, prens mi geldi falan diye açmaya çalışıyor gözleri bakar mısın? Ama tipe? çok kötü yani öyle... Ondan sonra bu, bu arada kunduza bakar mısın? O da mı? Sevinmiş uyandı evet. için. Ondan sonra yo diyor ben geldim işte bir yanlışlık olmalı ama prensi bekliyordum ben. Beni öpmesi gerekirdi falan diye işte prenses birazcık böyle serzenişte bulunuyor. Prens öpmez ki prenses baksana şu halen. Ya O ayrı bir konu hani ona biz karışmayalım <gülüyor> artık ama. Neyse işte derken güzel prenses böyle işte üzüntüden ağlamaya başlıyor falan. O arada Alice bir başka sayfaya düşüyor. Bir başka hmm. e, masala geçiyor. Bu masalda da işte bir tane hain kurt var büyük annenin yatağında yatmış kafasında kokelatayla işte kırmızı başlı kızı bekliyormuş falan. Alice demiş ki şey kurt diyor ki ona ya diyor nihayet geldin işte. Bizim Alice de diyor ki ya dur diyor ben kırmızı başlı kız değilim ki niye beni yemeye çalışıyorsun diyor. Ya ne fark eder öyle yemeği öyle yemeğidir diyor kurt da yani vallahi hani onun için fark etmez. <gülüyor> ne çıkarsa bahtına. <ki. gülüyor> Aynen öyle. Burada da var. Çok güzel bir e, hazır yemek kutusu var. ...işte harika <gülüyor> akşam yemeği, leziz kahvaltı, doyuran öğle yemeği üstünde hepsi yazıyor bunların bu arada. İçinde de Alice duruyor. işte yani. Ondan sonra işte tam kurttan kaçmak istiyor ve bu sefer aceleyle yüz sayfa ilerleyiveriyor Alice. Ondan sonra ve kalkıp işte şeye gidiyor bir başka masala gidiyor. O masalda da işte bir tane çizmelik kedi. ...çıkıyor karşısına. Diyor ki işte sana soran olursa... ...buralar hep kontun dersin falan diyor. Öyle. O da diyor ki tamam yalan bu falan diyor. İşte ondan sonra çizmelik diyor ki ne olacak... ...masallarda yalan söylenir ki diyor. O da diyor ki ben... ...masal dünyasına ait değilim. Gerçek dünyadan geliyorum... ...olsun falan diyor çizmeliket. Çizmeliket şahaneymiş <gülüyor> çok, ama bakar mısın? <gülüyor> bu, <gülüyor> çok şeker. Yani çizmelere baksana. Çizmeler de hani çok keyifli yani. <gülüyor> Görseller ayrıca yani zaten o konuşmaya değer. İşte... E, ...ondan sonra... E, Bizim Alice e, yalan söylemeyi reddedince e, çizmeli kedi de bunu işte iki yanında örgüsü var Alice'in. E, o örgülerden birinden tutup kitabın dışına atıyor. E, Alice kitaptan çıkınca bir bakıyor Aa, güneş açmış yağmur dinmiş. Oynamak için bahçeye çıkmaya hazır artık. <gülüyor> e, şimdi çok eğlenceli tabii bu, e, bu şekilde masalların içinden geçmek. Çok bilinen masalların içinden geçmek aslında bir sürü kapı da açıyor aynı zamanda. Yani buradaki her bir e, masal parçasında diyelim. Aslında uzatabiliriz konuyu eğer istersek işte çocukla beraber çocuğumuzla beraber oturup burada hı hı. uzatıp o fantaziyi ilerletmemiz mümkün. Başka masalların içine girip çıkmak mümkün. Bence çok iyi bir yöntem öneriyor bir kere kitap dolayısıyla. Yani masalların içine girip o masalların içinde kendi hikayemizi birazcık... Evet, yani e, Alice Kurbağa Prens masalına girseydi mesela, mesela ne olurdu şimdi hemen ha, onu düşündüm. İşte aynen bu yöntemle e, bir sürü e, eğlenceli... E, masal gezisi yapmak mümkün. Bu bir. klasik yani, masallarla ne kadar çok uğraşılıyor değil mi? Yani e, tabii, çok yani, fazla malzeme sunuyor insana. E, çok fazla malzeme sunuyor. Bunun yanında çok fazla onlar klasik masal klasik klasik masallarla <gülüyor> ilgili telaşımız da var. Yani onların hani artık e, yaşadığımız yaşamla klasik masalların anlattığı yaşam çok da örtüşmüyor sanki. Ve dolayısıyla birazcık böyle yani yaşam pratiği olarak <gülüyor> demek istiyorum. Pek de örtüşmüyor ve böyle hep bir İkirciklik alıyoruz yani bunu okuyalım mı okumayalım mı ne yapalım en iyisi içine girip dağıtalım yani. Evet. En güzeli o. Şimdi kitabın e, yani yani Rodari'nin e, metninde benim çok hoşuma giden bir başka durum daha var. O da buradaki bu çizmeli kediyle e, Alice'in girdiği tartışma. Çünkü işte masallarda yalan söylenebilir diyor e, çizmeli kedi. Söyle yani ne olacak diyor. da diyor ki hayır ben masal dünyasına ait değilim. Hı hı. Ben gerçek dünyadan geliyorum. Yani bu tartışmanın ee, ...çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani burada basitçe bir yalan söyle yalan söyleme tartışması değil bence bu. Gerçekle e, masal, gerçekle düş, gerçekle Hı -hı. gerçek dışı... ...işte bilinçle bilinç dışı gibi kapılar araladığını düşünüyorum çocuklar için e, bu tartışmanın. Dolayısıyla e, önemli bir bölüm Hı -hı. olduğunu... ...yani ben önemsiyorum en azından e, bu bölümü. Tabi bu arada kitabın e, yani bu metnin... Görsellerle ne kadar güzel. Evet, şimdi onu diyecektim. Yani çok keyifli görseller. Şimdi bir kere ben yani formasyondan işte falan çok hoşlanırım. Burada da sürekli bu şeyler var. İşte boyutlarla oynayan bir bakış açısı var. İşte bakış açısından görmemiz sağlanıyor. Hı hı. Mesela kitaplık. ...yukarıda böyle kocaman yani çok heybetli... ...o bakış etsi sayesinde evet. işte... ...kısaltım tekniği deniyordu ne deniyordu... ...şey kitap da öyle baksana... gövdesi evet, kadar kitap ki, koca e, bir kitap taşıyor... aynı öyle yani bunlar bir kere zaten çok keyifli... ...ama tipler müthiş... ...yani o tipler o tiplerin ifadeleri... ...gerçekten... ...yani apayrı bir durum var orada... ...yani şu... E, ...ya şimdi prensi... <gülüyor> Anladım, <gülüyor> ...ayaklarına mı takıldın? <gülüyor> ya sadece ayaklarına değil... Şimdi. Alice bakınca Alice normal bir kız çocuğu ama biraz komik. da fikir falan fikir hani ve Komik. Yani Gözleri burnu görüyorsun falan. Görüyorsunuz. Prenses'e bakınca da prenses hakikaten uyuyor ve biraz şapşal. Yani hani çok net görünüyor. <gülüyor> Uyanınca da çok bir şey değişmiyor. Uyanınca... Hayır zaten uyanmasın rica ediyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Uyumasının bir nedeni var değil mi? Evet evet. Yani o hakikaten sürekli uyumalı. Çünkü hani sabah canavarı yani bu. Surata bakar mısın yani? <gülüyor> Bu arada burada bir tane kuş var bak pıt diye. Hemen. Evet <gülüyor> prensesin tepesine vermiş. İşte yani. E, dolayısıyla e, yani görsellerle de çok güzel destekleniyor kitap. Okuması son derece e, keyifli. Böyle tanımsız mekanlar işte birbirine geçen renkler. Ama çok fazla renk de kullanmıyor. Böyle aşırıya giden bir şey diyor. E, o yüzden de e, kitabı okumak bir kez daha e, keyifli bir Polaj. hale geliyor. Kolaj var mı bununla? Kolaj da var. Mesela bu e, anladığım kadarıyla bu çizmeli kedinin çizmelerinde mesela şurada bunlar ayrı kağıt parçaları Hı, olduğunu evet. düşünüyorum bunların. Yani başka yerlerde de e, var mı? Göremedim şimdi o şekilde. Tam senin sorduğun yerde varmış ama başka yerde göremedim. E, işte böyle. Çok güzel bir kitap. E, Alice Masallar'da Mars'lık kitaptan çıktı. Evet. Bolca gülme Bolca vaat gülme ediyor. gülme ve e, klasik masalları ne yapalım diye düşünenler için çok iyi bir önerisi olan ve size bu kitabı okuyup bitirdikten sonra da uzun uzun çocuğunuzla birlikte eğlenceli zaman geçirtecek bir yöntem gösteren bir kitap bence. E, bu haftalık bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir Dolap Kitap